نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصافره ونستفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة Önceki derslerimizde Peygamber Mesihül Rasulun hayatına ve Peygamber Mesihül Rasulun hayatının nasıl bizim hayatımızda bir hareket metodu olabileceğine dair bir ders yapmaya başlamıştık. Üç ders yaptı, dördüncü derse geldik. Ramazan itikaf bayram dolayısıyla ara vermiştik. Allah سبحانه وتعالى kısmedirse bugün dördüncü dersten başlayacağız. En son nerede kalmıştır? En son konuşurken veya geçmiş şöyle bir kısarı özetleyecek olursa. İlk başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce Mekke'nin durumunu anlattık. Mekke insanlarının ve dünyanın genel olarak durumu neydi? Ve neden böyle bir nübuvvete ihtiyaç vardı? Neden Arabistan'da Peygamber Aleyhisselatu Vesselam geldi? Buna kısaca bir değindik. Sonra bir ders boyunca cahiliye toplumunun nezelliklerini anlattık. Baştan sona ve kelime kelime kendi toplumumuzla kıyas ettik. Kıyas sonucunda gördük ki bizim toplumumuz cahiliye toplumundan daha eşit bir toplum. Yani cahiliye toplumunu çok çok geçmiş bir toplum. Buradan neyi çıkardık sonuç olarak? Dedi ki o zaman eğer bizim toplumumuzda Peygamber aleyhissalatü vesselamın geldiği cahiliye toplumunun özellikleri varsa biz Peygamberin başladığı şeyle başlamak zorundayız. Yani namaz oruç değil bu toplumun derdi. Bu toplumun derdi la ilahe illallah. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın geldiği zaman başladığı şeyle başlamak zorundayız. Ki gördük ki toplumumuz cahalette ve cahiliyede önceki toplumları çok çok ne yapmış? Çok çok geçmiş. Buna mesela bir örnek de verdik. Dedik Allah müşriklerden bahsederken ne diyordu mesela onlar için? Onlara diyordu biz denizdeyken sadece bir olan Allah'a dua ederler. Veya <gülüyor> Yani onlara her taraftan dalgalar geldiği zaman, sıkıştıkları zaman Allah'a dua ediyorlardı. Bizim zamanımızdaki müşrikler ise sıkıntıda da, darlıkta da, zorlukta da Allah'ın dışındaki varlıklara, evliyalara, kabirlere, şunlara bunlara dua ediyorlar. Ve otorite ki mesela onların bir darün nedvesi vardı, parlamentoları, işte Büyük Millet Meclisleri vardı. Bu millet meclislerinde üst tabaka kendi aralarında böyle basit kanunlar yapıyorlardı. Ciddi manada kanun sistemi yoktu yani Araplarda. Fakat bugün bizim toplumumuzda ise ta affedersiniz helaya girişimize dahi kadar kanun yapmışlar. Yani hayatımızın her alanında varlar cahiliye olarak onların onların bizimkilerin koymuş olduğu hükümler, onlarınkilerin koymuş olduğu hükümlerden çok daha fazla Böyle örnekler vermiştik işte zina konusunda, eğlence konusunda, kadınla hayat konusunda örnekler vermiştik, bir kıyas yapmıştık. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce, değiştenden önce olan olayları şöyle bir özetlemiştik, kısa kısa anlatmıştır, alınacak dersleri almıştır. Bugün de Allahü Teala kısmet ederse takdir etmişse, ilk vahyin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a indirilişinden bahsedeceğiz. İmam Bukhari Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor. Diyor ki Hazreti Ayşe, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk gördüğü vahiy, ilk ona gelen vahiy sadık rüya şeklindeydi. Hiçbir rüya görmezdi ki sabahın aydınlığı gibi açığa çıkmasın diyor. Daha sonra diyor Hazreti Ayşe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu haldeyken sana hübbi sana Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yalnızlık sevdirildi Ve diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hatice'nin yanında azığını alırdı. Giderdi, geceler boyunca Allah'a ibadet ederdi Hira Mağarası'nda. Daha sonra tekrar dönerdi, tekrar azığını alırdı belli bir müddet sonra. Tekrar Hira mağarasına ne yapardı? Tekrar Hira mağarasına çıkardı. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Ben bu hal üzerineysem diyor bir gün, bana melek geldi diyor. Dedi ki, ikra, oku. Dedi ki, ma ene bi'kari'in. Ben okumayı bilmem. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmiydi biliyorsunuz. Diyor, beni öyle bir sıktı ki, yani bütün takatim benden kesilene kadar. Tekrar dedi diyor ikra. Ma'ene bi kari'in dedim diyor. Tekrar üç kere olay tekrarlandı diyor. Üçünde de Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sıkıyor. Ta kesilene kadar diyor. Sonra diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam bana diyor ki ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ondan sonra ayetler Alak suresinin ilk beş ayeti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın üzerine iniyor. Tabi şimdi anlatırken mesele çok basit arkadaşlar. Fakat meseleyi şöyle bir düşünün. Karanlıkta oturuyorsunuz. Bırak bir varlığın biri geldi sizi sıktı. Yani böyle bir ses duysak içimiz ürperir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a halini düşünün. O yalnızlıkta, o dağda, kimsenin ulaşamayacağı yerde nurani bir varlık Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sıkıyor. Bir de şöyle bir şey var. Melek Peygamberimize kendi suretinde görünüyor. Delil ne diyeceksiniz? ikinci vahiyin işini sahihinde Bukhari ve Müslüm'de Peygamber anlatırken ne diyordu? Ben diyordu gökyüzüne baktım. Bana birinci gelen melek bir kürsüde oturmuş yerle göğü kaplamış. Demek ki peygamber o sureti daha önce görmüştü ki onun olduğunu biliyordu. Yani böyle bir suret o mağarada peygamber aleyhissalatü vesselama görünüyor. Tabi peygamber ürperiyor. Mağaradan çıkıyor. Tabi ben e, hikaye tarzında anlatıyorum. Hazreti Ayşe rivayet ediyor Bukhari'deki lafında. Peygamber aleyhissalatü vesselam evvel koşarak geliyor. Hazreti Hatice'ye diyor zemmiluni zemmiluni fe inni khashitu ala nefsi. Beni diyor örtün örtün çünkü ben kendi nefsimden korktum diyor. Sonra Hazreti, Ayşe kısa, Hazreti Ayşe, e, Hatice söylü anlatıyor. Böyle böyle oldu, melek geldi beni sıktı. Sonra çıktım, kaçtım, geldim diye. Hazreti Ayşe diyor ki peygamber Hazreti Hatice diyor ki peygambere kalla vallahi ma Allah. Innaka latasilu'r rahma wa tahmilu'l wa Ya Resulullah diyor, mümkün değil Allah'ın seni ortada bırakması, Allah'ın seni yani hüsrana uğratması, üzmesi mümkün değil diyor. Çünkü sen diyor akrabaya iyilik yaparsın, çünkü sen fakirlere yardım edersin, çünkü sen diyor insanlara iyilik taşırsın ve sen diyor hak üzerine olan insanlara yardım edersin diyor. Onlarla yardımlaşırsın bu konuda. Senin gibi birini diyor Allah'ın hüzüne uğratması, Allah'ın onu işte rezil etmesi, ihza dediğimiz olay mümkün değildir. Kella diyor asla böyle bir şey olamaz. Daha sonra Hz. Hatice tabi kendi cahiliyede Hristiyan olan, ve haniflik dini üzerine, tevhid üzerine olan Varaka ibn var. Amcasının oğlu, kendisi kör, Peygamber'in elinden tutuyor, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Varaka'ya götürüyor. Peygamber'in yanına gittikleri zaman diyor, kardeşinin oğlunu bir dinle, baksınlar neler anlatacak. Varaka Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı dinleyince, tabi cahiliyet toplumunda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir güneş gibiydi. Herkes onun ne olduğunu, ahlakların ne olduğunu yani ona kötülük, şeytani, cinli bir şey olmayacağını özellikle tevhid üzerine olan insanlar biliyorlardı. Peygamber'e Aleyhisselatü Peygamber kıssayı anlatınca şeyde adam meleğin gelişini diyor Hazana namus ellezine nzelahu Musa Allah'ın Musa'nın üzerine indirdiği namustur bu Cebrail de diyor. Ya laytani kuntu jazan. Ya kuntu iz Kale, Kattu, Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam keşke diyor senin kavminin çıkaracağı zaman ben genç olsaydım. Peygamber Aleyhisselam diyor ki: "Eve muhrijeyehum? Onlar beni topraklarımdan mı çıkaracaklar?" Hani çok tuhaf geliyor. Benim vatanımdan mı kovacaklar? O da peygambere diyor ki: "Lem yeti raculun kadtu misl illa uziye. Hiçbir adam senin geldiğin davayla gelmemiştir ki mutlaka ne olmuştur? Mutlaka insanlar tarafından düşman edinilmiştir." İnsanlar onu kendilerine düşman tutmuşlardır diyor. Sana Hazreti Ayşe diyor, Varaka tabi bu temennisine ulaşamadan vefat etti. Ve vahiy belli bir süre sonra ne oldu? Vahiy belli bir süre sonra kesildi. Bu ehli ilmin genel olarak neredeyse ittifak ettikleri Peygamber aleyhissalatü vesselama vahyin ilk geliş şekli. Yani Peygamberimiz Hira'dayken bu şekilde Peygamber'e vahiy geliyor. Tabi şimdi kıssayı başından bir ele alacak olursa, yani bu kıssada aslında çok ibretli noktalar var. vahyin gelişi. ilk başlangıç olarak Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam için diyor ki Hubbi ve ileyhil halau Peygamberimize yalnızlık sevdirildi Geceler boyunca ağzını alır Çıkardı yüksek bir yerden ne yapardı Çıkardı yüksek bir yerde Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'a yeter yete elle yali Yani geceler boyunca Allah'a ibadet edildi Buradaki hens günah manasındaki hins değil Buradaki hins ibadet manasındaki hins Peygamber aleyhissalatü vesselam geceler boyu Allah'a ibadet ederdi Birincisi şunu anlıyoruz Selim olan bir fıtratın Bozulmamış olan bir fıtratın Fıtrat Allah'ın ki fıtrana nasu عليها Allah'ım insanlar üzerine olduğu fıtratın fuhuş ve cahiliye toplumunun içinde barınması mümkün değildir. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam da 40 yaşına doğru gelince, nefsi kemale erince ve kendini zaten günahlardan beri olmasına rağmen toplumun cahiliye fiillerine iştirak etmemesine rağmen yine o toplumla iç içe kalmayı kendine, yani o toplumla iç içe kalmayı fıtrat kabul etmiyor bundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselama yalnızlık sevdiriliyor ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Hira mağarasında Allah subhanahu ve teala ibadet ediyor bir de şöyle düşünürsek biz olayı Peygamber aleyhissalatü vesselamın çıktığı yer mesela ben görmedim orayı da sadece böyle şekilde falan bir de videoda da şey, abi görmüş orayı yani çok yüksek diyorlar çıkışı çok zor diyorlar orası böyle bir yeri Peygamber aleyhissalatü vesselam ayaklarıyla e, çıkıyor ondan geceler boyunca yalnız başına kalıyor Bakın bunlar hep zorluk demek, öyle değil mi? Yani su yok, su bittiği zaman inip su alacak bir yer yok, böyle zorluğun olduğu bir yer ve bunun yanında melek ilk peygamber aleyhisselatu vesselama geldiği zaman peygamberi sıkıyor. Yani tamam birraha, yani yavaş yavaş anlat, güzel güzel anlat, öyle değil mi? İkra de. sıkma beni, niye sıkıyorsun? Buradan anlıyoruz ki bu davetin fıtratında şiddet var, bu davetin fıtratında sıkıntı var. Yani daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmeye başladığı anda Peygamber'e sıkıntıyla beraber vahiy geliyor. Ki üçüncü inecek olan ayette Allah ne diyor Peygamber'e? Biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz. Bak Peygamber'i yetim bıraktı. Peygamber'i anne baba şefkatinden uzak tuttu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aşıkla iftila etti. Ebu Talib'in evinde zorlukla büyüttü. Bir de Peygamber'i dağlardan mağaralarda, yani şimdiki mesela aynı işte in inşallah yani hilafet menheci üzerine kurulacak İslam devletini Getirecek olan siyah sancaklıların mağaralarda yaşadığı gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam büyük yükü yüklenmeden önce bir mağaralarda yaşadığı ilk başta. Zorluğu bir gördü ve melek kendisine ilk geldiği anda Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bir sıktı. Neden? Çünkü Allah diyor ki لَوَاَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَتِ اللّٰهِ eğer diyor biz bu Kur'an'ı dağın üzerine indirseydik diyor, dağı görecektin ki Allah'ın korkusundan paramparça olacağını görecektin diyor. Bu bir beşerin üzerinde indi. Yani dağ olmayan, etten ve kandan oluşan Peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerine indi bu kelime. Dağın değil de Peygamberin üzerine indi. Bu birinci nokta. Kısadan anlayacağımız, selim sırası olan bir insanın kesinlikle cahiliye toplumunun içerisine barınması mümkün değildir. Ki zaten peygamber onlara iştirak etmediğinden dolayı hiç kimse onu ona dönüp diyemedi. Sen dünya kadar bizimle beraber şunu şunu şunu yapıyordun da bugün işte şöyle oldu diyemedi. İşte böyle bir nesil yetiştirmek lazım. Yani cahiliyeden her şeyle uzak kalmış, cahiliyenin hiçbir kötülüğüne bulaşmamış bir nesil yetiştirmeye çalışmak lazım ki onlar da peygamber aleyhissalatü vesselam gibi bu ağır olan yükü yüklenebilsinler. Daha sonra peygamber aleyhissalatü vesselam da şeyden çıktığı zaman e, mağaradan çıktığı zaman evine geliyor. Öyle değil mi? Evine geldiği zaman peygamberi teselli eden kim? Hazreti Hatice. Burada da eş seçmenin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Yani insan kendini özellikle davetçi kendine eş seçerken geçen derslerimizde de Hazreti, Hazreti Hatice'den biraz bahsederken bu mevzuya değinmiştik. Yani mesela bizim zamanımızdaki kadınlar olsa ne derler? Vay işte ben senarızda moralara gitme başını belaya soktun. İşte efendim gittin geldin ne olduğu belli olmayan yerlere. Şöyle oldu böyle oldu derler. Ve Hazreti Hatice ne diyor? Allah. Yani Allah seni hiçbir şekilde ne yapmaz? Allah seni rezil etmeyecektir. Allah seni yarı yolda bırakmayacaktır. Neye dayanarak söylüyor Hazreti Hatice bunu? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gördüğü olağanüstülüklere dayanarak. Yani peygamberin normal bir fert olmadığını, işte sürekli iyilik yaptığını, yalan konuşmadığını, ticarette sadık olduğunu, sözünde emin olduğunu gördüğünden dolayı, iyilikte sürekli yardımlaştığını gördüğünden dolayı. Hani senin gibi bir adamı Allah subhanahu ve sellem şey yapmaz. Allah subhanahu wa rezil etmez diyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu da bize insandaki güzel hasretlerin, insandaki güzel özelliklerin topluma ne kadar etki ettiğini gösteriyor. Yani mesela Hz. Hatice orada peygamberin başka vasfını değil de fakire yardım ettiğini, akrabayla mesela arasında sıla rahmi gerçekleştirdiğini, ondan sonra e, hak üzerine insanlarla yardımlaştığını, hilf fudul meselesini biliyorsunuz cahiliyede. Peygamber kimse zulmedilmesin diye hilf-ül fudula iştirak etmişti. Bunu biliyor. O zaman İslam davetçilerinin de yaşadıkları toplumda, ister davete başlamadan önce, ister davete başladıktan sonra toplumla biraz iç içe olmaları lazım derken, öyle herkese demiyorum yani. Müslüman olan insanlarla veya daveti kabul etmeye açık olan insanlarla Müslümanlar iç içe Yani bir yaşlı teyzenin elindeki bir poşeti taşımayı küçümsememek lazım. Öyle değil mi? Bir yıkılan duvarın binasına yardım etmeyi küçümsememek lazım. Pazardan dönen insanlara yardım etmeyi küçümsememek lazım. Neden? Veya bir akrabayı ziyaret etmeyi küçümsememek lazım. Hazreti Hatice, peygamberin rezil olmayacağını, Allah tarafından destekli olduğunu bu özellikleri sayarak cikrediyor yani. Öyle değil mi? Onun için biz de yani peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını kendi hayatına tatbik etmeye çalışan Müslümanlar Müslümanlarsaksa, onun menhecine göre bir davet metodu oluşturmaya çalışıyorsaksa, o zaman bizim de böyle küçük şeyleri toplumda ne yapmamamız lazım? Basite almamamız lazım. Ve yine tekrardan diyoruz burada, Müslüman gençlerin, davetçilerin kendilerine eş seçerken çok dikkatli olmaları gerektiğini görüyoruz. Yani kendilerini teselli edecek, zora kaldıkları zaman ilk destekçilerinin onlar olacağı eşler bulmaları lazım kendilerine. Daha sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın varakay bin Nevfe'le geldiğini görüyoruz. Öyle değil mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona geldiği zaman ne diyor ona varaqayb bin Nevfe'le? Bu diyor namustur. Yani senin üzerine inen namustur. Buradan da anlıyoruz ki Cahiliye toplumu içerisinde ne vardı? Cahiliye toplumu içerisinde muvahid olan insanlar vardı. Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyd. Öyle değil mi? Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyd. Bukhari'de peygamber dua ediyor ona. kendisine Kendisi muvahid. Ve rekay bin nevfel muvahid. Bir tane daha var. Saat diye böyle ismi uzun. Bir tane daha var muvahid olan insanlar. Orada peygamberimize ilginç bir şey diyor. Keşke diyor ben genç olsaydım da kavmin seni bölgeden çıkaracakları zaman ben de sana yardımcı olsaydım diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamber aleyhissalatü vesselam şaşırıyor. Yani onlar beni çıkaracaklar mı? Öyle değil mi? O da diyor ki yani hiçbir adam senin getirdiğin davayı getirmemiştir ki mutlaka ne olmuştur? Mutlaka düşman edinilmiştir insanlar tarafından. Şimdi arkadaşlar bu noktanın üzerinde davetçiler olarak biraz durmamız lazım. Hristiyan olan tabi tahrip edilmemiş, muvahhidlik üzerine olan bir Hristiyan dahi bu Allah'ın değişmez sünnetini biliyor. Yani tevhidle gelen hiçbir insan yoktur ki mutlaka insanlar tarafından ne, ne düşman edilecektir. Bunun başka bir yolu yoktur. Ve mesela orada diyor ki, ''Kavmin seni çıkaracak.'' Seni yani kavmin seni topraklarından çıkaracak. Bu Allah'ın değişmez sünnetidir. Mesela Hz. Şuayb'ı Allah subhanahu ve teala anlatırken, Arap suresinde, Hz. Şuayb onlara daveti sunduktan sonra ne diyorlar? ''Kalel mele'u lezine istekberu min kavmihi, lenukrijenneke ya Şuaybu, ve lezine amenu ma'ake min karyetina, evlete'udunne fî milletina, kala ve lewkünne قَدِحْسَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ اُذْنَا فِي مِلَّتُكُمْ Hz. Nuh'un kavminden büyüklenenler, aristokrat olanlar, melek olanlar, siyasetçi tabakası diyor ki Hz. Şuayb'a, bak ey Şuayb diyor. Biz seni ve seninle beraber iman edenleri bu topraklardan ne yapacağız? Bu topraklardan çıkaracağız. O da diyor ya biz bunu istemesek de mi? İstemesek de mi bizi çıkaracaksınız veya bizim dinimize döneceksiniz diyorlar. Bu Hz. Şuayb'ın kavminin Hz. Şuayb'a söylediği. Allah İbrahim suresinde bunu daha da genişletiyor. وقال كفروا كل جبار إلى آخر الآيات. bütün kafirler diyor Allah genel olarak veqale umum ifade ediyorlar bütün kafirler kendi kavimlerine dediler ki biz sizi kendi topraklarımızdan çıkaracağız veya siz bizim dinimize döneceksiniz Allah diyor onlara etti ki siz üzülmeyin. Ben zalimleri helak edeceğim, yeryüzünün varisleri sizi kılacağım. Onlardan sonra sizi yeryüzüne yerleştireceğim. Ama bu kimin içindir? Benden korkanlar içindir. Benim hakkımı, kadrimi, kıymetimi bilip benden korkan Müslümanlar içindir. Demek ki arkadaşlar biz buradan bunu anlıyoruz. Özellikle son zamanlarda işte diyalog adı altında, işte Hristiyan ve Yahudilerle veyahut da işte Müşriklerle diyalog adı altında İslam'a yeni bir elbise giydirilmeye çalışıyor. Yani daha doğrusu böyle Hristiyanlaştırılmış bir İslam. Herkese iyi geçinen, herkese boyun eğen, herkese eyvallah diyen, herkesin kanununu kabul eden işte layık de benden kardeş olabilir, Hristiyan da benden kardeş olabilir diyen bir İslam anlayışı görüyoruz. Ve karşı taraftaki insanların da bu tür insanlara musamaha ettiğini görüyoruz. Yani dünyanın dört bir tarafında okullar, dünyanın dört bir tarafında dershaneler öyle değil mi? Veya işte bunları parlamentolarına soktuğunu görüyoruz. Yani bunlarla yani oysa Allah diyor ki, "Kadibedetil bagda'u min efwahihim ekber." Onların size işlerinden gösterdikleri için ağızlarından açığa çıkmıştır. İşlerinde gizledikleri için çok daha büyüktür diyor. "Maye la min kitabi min min rabbikum. Müşrikler ve Yahudiler ey Muhammed, ve Hristiyanlar hiçbir şekilde Rabbinizden size karşı bir hayır istemezler. Sen Yahudi ve Hristiyanların dinine girmediğin müddetçe onlar senden razı olmazlar. Ama görüyoruz ki bugün bir takım insanlara ne yapıyorlar? Bunlar bir takım insanlardan razı olmuşlar. Razı olmayı bırak onlara her türlü imkanı vermişler. İmkan vermeyi bırak dünyada neredeyse İslam bayrağını adamlar davgalandıracaklar. O yüzden biz Kur'an-ı Kerim'in genel ruhuna baktığımız zaman ve Varaka'nın Peygamber'e söylediğine baktığımız zaman kafir olan tabakanın mutlaka İslam'la gelen tabakaya bir karşı çıkması lazım. Onları yurttan çıkarılmayla tehdit etmesi lazım. Bakın Allah Subhanahu ve Teala Hazreti kıssasını anlatırken, Hud'un kıssasını anlatırken, Salih'in hepsinin kıssasını anlatırken bakın zikreder ya abdullah ilahin illa mislena, illa Salih'in kavmi aynı ki aynet. sürekli Kur'an-ı Kerim'de davete başlayınca Müslümanlar davete başlayınca muhahidler Aristokrat tabaka dediğimiz yani yönetici melek tabakası diye Allah'ın bahsetmiş olduğu tabakanın Müslümanların karşısında direkt durduğunu görüyoruz. Hiçbir şekilde mütamaha ettiklerini görmüyoruz. Bu İslam'la İslam gelen insanların neydir? bu İslam'la gelen insanların başına gelecek olan değişmez musibeti. Ve lekad tuzibet rusulun min qablika fasdaru ala ma kudzibu ve unu hatta atahum nasrun ve la li kelimati Ey Muhammed, tabi sen yalanlamıyorsun. Senden önceki peygamberler de yalanlandılar. Öyle değil mi? Ve onlar sabrettiler, eziyet gördüler, tekrar sabrettiler. Ta ki bizim onlara yardımımız gelene kadar. Ve Allah'ın bu kanunu değiştirecek hiçbir şey yoktur. Ve le mubedireli kelimetillah. Hak ehli gelir, hakkı haykırır, birileri bunlara düşmanlık eder, birileri bunlara eziyet eder, birileri bunlarla dalga geçer. Ve kâlel kâfirûne inne Yani mutlaka lakaplar takacaklar, kötü kötü isimlerle bunları anacaklar. Böyle oldu mu bu bellidir ki, demek ki bu adam peygamberin geldiği davayla gelmiştir. Veya bu cemaat eğer başına, peygamberin başına gelen geliyorsa demek ki bu cemaat neyle gelmiştir? Peygamberin geldiğiyle gelmiştir. Çünkü ben varaka ne diyor? Lem ye'ti kat misle illa Hiçbir adam senin geldiğin geldiğin davayla gelmesin ki mutlaka insanlar onu düşman etmişlerdir. Demek ki adamın düşman olması için veya işte melek tabakasının yönetici tabakanın ona karşı savaş açması için adamın ne olması lazım? peygamberin geldiği davayla gelmesi lazım. İşte bu bizim için nedir? Bu bizim için ölçüdür. Yani kendisinin Kur'an ve sünnet üzerine olduğunu iddia eden, kendisinin peygamberin herkes kime sorsan kim der yani ben Kur'an ve sünnet menheci üzerine değilim diye böyle bir söz işlemesin kimseden. Fakat biz neye bakarız? İnsanların sözleri önemli değildir. Yani ben Kur'an ve sünnet üzerindeyim demek çok da önemli değildir. Biz neye bakarız? Ölçümüz var bizim elimizde. Kur'an ve sünnet ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı yani yürüyen Kur'an dediğimiz Kur'an'ı kendi hayatına tatbik etmiş olan bir Peygamberlerin önümüzde, önümüzde insanların davalarını Peygamberin davasına sunarız. Eğer Peygamberiyle uyuşuyorsa, Peygamberin başına gelen, bunda başına gelmişse, öyle değil mi? Bu adam nedir? Bu adam hak üzerinedir. Yok böyle değilse böyle değildir. Zaten. Biz normalde eğer cenneti istiyorsak, hani biz şimdi çalışıyoruz, bir cemaat bunu yapıyor, biri bunu yapıyor, biri bunu yapıyor. Şimdi mesela biz burada oturmuşuz, bir şeyler konuşuyoruz. Bunun sebebi ne? Hepimiz artık en sonda yani gayede, hiç kimsenin kimseye fayda vermeyeceği, her şeyin açığa çıkacağı günde, hepimiz cenneti istiyoruz. Öyle değil mi? Bu cennetin bir fiyatı var. Her zaman söylüyoruz bunu. Bu cennetin bir fiyatı var. Yani nasıl ki biz bir mağazaya gittiğimiz zaman, eğer mağazadaki malın fiyatını mağazanın sahibi belirliyorsa, cennetin sahibi de kimdir? Cennetin sahibi de Allah Subhanahu Teala'dır. Cennetin fiyatını belirleyecek olan da kimdir? Allah Subhanahu Teala'dır. Allah ne diyor Kur'an Kerim'de? Em حَتِيبْتُمْ أَن تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسْتَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالدَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا Yoksa siz diyor sizden önceki milletlerin başına gelmeyen sizin başınıza gelmedikçe siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Peki bizden önceki milletlerin başlarına gelmişti, onlar aç kalmıştı, onlar öyle bir sıkıntılar onlara değmişti, öyle bir sarsılmışlardı ki hatta peygamber ve peygamberle beraber olanlar artık Allah'ın yardımı ne zaman demişlerdi. Geçen gün mesela hadis dersinde Ashab-ı Uhud'un kıssasını okuyorduk. Öyle değil mi? Ne gördük? ve fauti bir rahibe soydul ala ra'sihi mi rahib getirildi kafasına testere konuldu ikiye bölündü sonra o kör alan getirildi onun kafasına ses testere konuldu o da ikiye bölündü işte bizden önceki milletlerin başına gelen bu yine mesela habba bibini aradan sahihinde rivayet etmiş olduğu hadiste geldik diyor peygambere dedik ela tastanfirulana ela tad'u lana ya resulullah yeter artık bizim için Allah'tan yardım istemez misin bizim için Allah'a dua etmez misin peygamber diyor oh aletratulana Sizden önceki milletlerin başına öyle şeyler geliyordu ki onlar diyor demir testerelerle derileri yüzülürdü. Onlar diyor testere şey, demir taraklarla derileri yüzülürdü. Onların diyor kafasına testere konup ikiye bölünürdü. Yine de bunlar ne olmazdı? Yine de bunlar kendi davalarından dönmezlerdi. Eğer biz de gerçekten menhecimizin Peygamber aleyhissalatü vesselamın menheciyle veya onun geldiği davayla geldiğimizi iddia ediyorsak ve uğurda çabalıyorsak işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği dava budur. Öyle değil mi? Ve gerçekten eğer biz cenneti istiyorsak da nasıl ki başkasının mağazasındaki elbiseye fiyat belirlemek bizim harcımız değilse, aynı şekilde Allah'ın mülkünde olan cennete fiyat belirlemek de bizim harcımız değildir. Kendi kendimizi kandırmayalım. Yani beş vakit namazla, bir zekatla, oruçla cennete girilmiyor. Allah subhanehu ve tellelâ bunlarla beraber bizden önceki milletlerin başına gelenlerin bizim başımıza gelmesini de şart koşuyor. Ve diyor اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَارَ مِنَ الْمُؤْمِن ve Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Ha, canını ve malını Allah yolunda verebiliyorsansa, Allah yolunda eğer fedakarlık yapabiliyorsansa, o zaman nedir? O zaman sen cenneti istiyorsun ve cenneti hak etmişsin demektir. Yok eğer yapamıyorsansa, böyle bir şey yoksa, o zaman ne davanın peygamberin davası olduğunu iddia edeceksin, ne de cenneti istediğini ne yapacaksın, ne de cenneti istediğini iddia edeceksin. Bu kısaca böyle bu kısadan e, çıkaracağımız az da olsa özet olarak bazı notlar. İlim ehli arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselama vahyin ne zaman geldiğinde ihtilaf etmişler. Çoğunluk genelde bir evvel ayında Peygamber aleyhissalatü vesselama vahiy geldiğini söylüyorlar. Fakat bazı alimler şehr-u ramadana unzile fihil kur'an o ramazan ayı ki onda kur'an indirilmiştir ayetine dayanarak diyorlar ki Kur'an ne zaman indirilmiştir? Ramazan ayında indirilmiştir. Ki Allahu ala Kur'an-ı Kerim'den çoğunluğu yani e, ayete baktığımız zaman ayetin zahiriyle gerçekten Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirildiğini anlamış oluyoruz. Peki birinci grup ne diyor? Birinci grup diyor bu yani şeydir. Gök şey semaya Allah'ın yanından cellev hüfuzdan semaya indirilmesidir. Bu Ramazan ayında olan. Önemli bir ihtilaf değil. Peki hangi ne zaman idi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine? Biliyorsunuz pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak, sünnet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a pazartesi orucu sorulduğu zaman Müslüm'de olduğu gibi, Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Peygamber diyordu, fihi ve Öyle bir gündür ki o günde doğdum, pazartesi günü. Ve öyle bir gündür ki o günde benim üzerine vahiy indirildi. Tarih 571'e baktığımız zaman, Ramazan ayında pazartesi günü ayın 7'si 14'ü 21'i bir de neyi? Bir de e, 28'ine denk geliyor. E, o zaman biz bunlardan hangi günü seçeceğiz? Ayın 21'i en mantıklı olanı neden? Çünkü leylet Kadir'de indi Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz. Kadir gecesi de e, son 10 günün bitir. Tekli olan gecelerindedir. E, bir tane pazartesi 21'e denk geliyor. Zaten bir rivayete de Kadir gecesinin 21. gün olduğuna dair biliyorsunuz. Sahabeden hani çamur rivayeti var anlatmıştır. Böyle de olunca bazı alimler demişler ki 21 e bir şeyin, Ramazan'ın 21'inde işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne oldu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a e, Kur'an-ı Kerim inmeye başladı. Tabi Allah ben şey dedim e, 571 dedim 571 değil 610 e, 609-610 611 tarihçilerin ihtilafına göre. Daha sonra arkadaşlar Hz. Ayşe diyor ki vahiy kesildi belli bir süre vahiy kesildi. Vahiy kesildiği meselesinde genelde işte kitab-ı tabirde İmam Bukhari diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu vahiyin kesildiği dönemde yani ikra dedikten sonra vahiy belli bir dönem kesiliyor. Çok bunalıyordu diyor. Bazen hatta dağların tefesine çıkıp kendisini atmayı düşünüyordu. Fakat Cebrail gelip diyordu ki sabret Muhammed muhakkak ki sen hak ile gönderilmiş olan bir peygambersin. Çünkü çok ağır bir yük gelmiş, nurani bir nurani bir varlık gelmiş, bir şeyler söylemiş Peygamber'e. Sonra çekmiş gitmiş bir daha da görmüyor. Ayrıca varaka peygambere bir şeyler anlatmış. İşte bu budur budur vahiy sen peygambersin. Ha çıkarılacaksın. Yani daha hiçbir şey görmeden herkes işte böyle olacak böyle olacak biri seni yurdundan çıkaracak düşman tutulacaksın. Zaten peygamber biraz sıkıntıya düşmüştü. Bu aradayken işte alimlerin ihtilafı var. Yani bir vahiy kesilme dönemi var. Bu vahiy ne kadar kesildi? Genelde yaygın olan 3 yıl diyenler var. 2,5 yıl diyenler var. 6 ay diyenler var. Böyle bir şeyin olmadığı mümkün değil çünkü normal yani sirenin genel o Mekke dönemini incelediğimizde 10 yıl bu 10 yılda peygamberimizin 2-3 yıl gizli bir davet aşaması var. O zaman bu şeyin vahiy kesildiği döneminin az olması lazım. Yani. Hatta bazı alemler 3 gün demişler. İbn Abbas 40 gün diyor mesela. Zeccah tetsirinde 15 gün diyor mesela. Ee, fakat şey gördüm ben. Şeyh Mübarek Furi güzel bir tespit yapmış. Diyor peygamber Aleyhisselatu vesselam Şevval ayında genelde şeyden çıkardı. Hira mağarasından çıkardı. İkinci vahiy de Peygamberimiz diyor da ben Hira'dan çıktım eve doğru yürürken meleği gökyüzünde gördüm. Ve diyor biz dedik ki Ramazan'ın 21'inde öyle değil mi vahiy geldi. O zaman kaç gündür kesilme süresi? 10 gün. 10 gün veya 9 gün Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan vahiy kesildi. Peki bu vahiyin kesilmesindeki hikmet neydi? Veya bu vahiyin kesilmesindeki neden bu vahiy kesildi? Sırf Allah subhane ve teala Peygamber'e birden yüklenmemek için. Yani önce gördü. Nebi olduğunu anladı. Şöyle biraz kendindeki o ilk gördüğü ürperti bir atsın. Ondan sonra Peygamber aleyhissalatu vesselama ne gelecekti? Ondan sonra Peygamber aleyhissalatu vesselama ikinci vahiy gelecekti. İkinci vahiyin Peygamberimize gelmesi neyin başlangıcı? Gizli davet döneminin başlaması. Yani artık Allah Peygamberimize ikra dediği zaman Peygamberimiz ne olmuştu? Nebi olmuştu. Öyle değil mi? Biliyorsunuz bazı alimler Nebi ile Resul arasında birbirinden ayrılmışlardır. Nebi kendisine haber gelen Resul insanları uyarmakla İnsanlara elçi olarak gönderilen. E Allah ikra diyor. Kimseye anlat demiyor. Kendin oku diyor. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam nebi oldu. daha sonra Allah. Ya eyyuhel müddettir. Kum feenzir ve rabbeke fekebbir ve siyabeke fetahir. Diyeceği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam müddessir suresinin ilk ayetleriyle beraber ne oluyordu? Bu zaman da Resul oluyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam vahiy kesildikten sonra kendisi anlatıyor. Diyor ben vahiy kesildikten sonra Gittim diyor tekrardan Hira mağarasında bir aya belli bir süre Hira'da kaldım diyor. Daha sonra diyor oradan çıktım yolda gelirken diyor bir tek beni çağırdı diyor. Sağıma baktım bir şey yok. Soluma bak baktım bir şey yok diyor. önüne baktım bir şey yok. Arkama baktım bir şey yok. Gökyüzüne baktım ki diyor bana o mağarada gelen melek diyor tekrardan şey olmuş. Tekrardan böyle kendi suretinde oturmuş bana şey yapıyor bana bakıyor. Ben diyor çok korktum. Onu öyle görünce geri ve göğü kaplamış vaziyette. Koştum eve gittim diyor. Hazreti Ayşe'ye diyor ki Zemmiluni zemmiluni destiruni destiruni ve sabbu aleyya ma enbarida Ey e, Hatice diyor. Beni örtün, beni örtün ve diyor beni şey yapın. Benim üzerime soğuk su dökün diyor. Ben tam bu haldeyken diyor melek orada geldi bana dedi ki işte Ya eyyuhel muddesir kum fe enzir ve rabbeke fe kebbir ve siyabeke satahir وَالرُجْزَ فَهْتُرْ وَلَا كَمْنُ تَسْتَكْبِرْ وَلِرَبِّكَ تَصْبِرْ Peygamber aleyhissalatu vesselama arkadaşlar melek geldiği zaman yani gizli davetin ilk başlangıcında melek peygamber aleyhissalatu vesselama geldiği zaman peygambere ne diyor? Kum فَاَنْزِرْ Ey örtüsüne bürünen peygamber kum فَاَنْزِرْ Bakın Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de genellikle kame fiilini kullanıyor. Yani ayaya kalkmak, yerinde oturmamak, bir şeylere karşı durmak öyle değil mi? Yani kalkmak fiili ne iş, oluş, eylem bildiriyor böyle. Yerinde duramayan, yerinden kalkan insanlar. Mesela Allah Subhanahu ve Teala Ashab-ı anlatırken ne diyor? Ve zidnahum huda. Biz onların hidayetlerini artırdık. Ne zaman biz onların hidayetlerini artırdık? İz o zaman ki kanu, kamu. Tekâlû Rabbunâ Rabbus semâvâti Ne zaman ki onlar o zalim olan Tahut'un karşısında ayaklandılar. Ve dediler ki bizim Rabbimiz yerin ve göğün Rabbi olan Allah'tır. Aynı şekilde Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam'a emrettiği zaman böyle uyuşuklukla tamamen zıttı zıttına bir fiille Peygamber emrediyor. يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِرْ قُمْ فَا اَمْرِ Yani sen kalk ve uyan. Bu din donukluk dini değildir. Bu din yerinde oturma dini değildir. Senin üzerine yükleyeceğimiz kelime uyuşukluğu kesinlikle kaldırmaz. Senin işin nedir? Ayağa kalkacaksın ve insanları ne yapacaksın? Ve insanları uyaracaksın. Ve aynı şekilde Allah subhanahu aleyhi enzir dediği zaman, insanları uyar dediği zaman din sadece seninle kayıtlı değildir. Yani din sadece biz davetçilere veyahut işte ilim okuyan insanlara kayıtlı değildir. Bu dinle aynı şekilde sana indirdiğimiz kelimeyle ne yapacaksın? Kalkıp bir de insanları uyaracaksın. Zaten inşallah ileriki derslerimizi emri bilmeğruf meselesini anlatırken, yani emri bil ma'ruf olmayan bir din düşünülemez. İnsanlara iyiliğin anlatıldığı, kötülüğün nehyedildiği, insanlara uyarıldığı ve müjdelendiği, müjdelenmen olmadığı bir toplum, bir İslam toplumuna yapılamaz düşünülemez. Daha sonra Allah Subhanahu ve teala Peygamber aleyhissalatu vesselam'a diyor kum feendir ve rabbeke fekebbir Sen ey Muhammed diyor Rabbini tekbir et. Şimdi burada bir bu noktada bir de ilk inen ayete bakalım. Allah Subhanahu ve teala Peygamber aleyhissalatu vesselam'a diyor ikra, oku ey Muhammed Şimdi herkes okuyor. Yani okuma yazmayı bilen herkes okuyor. Sen herkes gibi okuma. İkra bismirabbike'l-ladhi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani sen insanlardan farklı ol, ol ey Muhammed. Sen insanlardan saflarını ayır. Özellikle müşrik toplumdan, özellikle cahiliye toplumunda sen saflarını ayır. Burada da Allah diyor varabbike fekber. Sen Rabbini yücelt. Yani nasıl ki o müşrikler putlarını yüceltiyorlar, nasıl ki bu zalimler işte heykellerini yüceltiyorlar, kanunlarını yüceltiyorlar, ilahlarını yüceltiyorlar, kabirlerini yüceltiyorlar, muskalarını, şunlarını, bunlarını, nazar boncuklarını yüceltiyorlar. Sen de faydanın ve zararın sadece kendisinden olan Allah Subhanahu ve teala yücelte-i Muhammed. Varabbeke fekebbir. Burada neyi anlıyoruz? Allah Subhanahu ve teala daha geliş anında müşrik toplumla peygamber arasında hiçbir ortak nokta bırakmamıştır. Hiçbir ortak nokta bırakmamıştır. Hani bugün işte diyalog adı altında müşriklerle, Yahudilerle, Hristiyanlarla ortak ilkeler arayıp da bu ortak ilkeler üzerinde birleşmeye çalışan insanlar var ya zaten peygamber gelir gelmez yani la ilahe illallah dediği zaman onlarla olan bütün yollarını ne yapmıştı? Bütün yollarını ayırmıştı. Ondan dolayı bu toplumda peygambere ne demişti? Ece'alel alihete ilahen vahidah inne hâza leşeyun hucaf Bu Muhammed'e ne olmuş? Bu bütün ilahları tek bir ilah mı yaptı? Bu çok şaşılacak bir şeydir diyorlardı. Daha ilk geldiği günden müşrik toplumu şaşırtmıştı peygamber aleyhissalatü vesselam. Yaptıkları yani peygamber onlarla aralarında ortak bir nokta ne yapmıyordu? Ortak bir nokta aramıyordu. Ki bu merhale inşallah Medine dönemini anlatırken daha güzel göreceğiz. Şeyle terlikle namaz kılın diyordu peygamber Yahudilere muhalefet edin. Öyle değil mi? Sakalınızı uzatın müşriklere Yahudilere muhalefet edin. Ondan sonra bu birinin üzerinde elbise görüyordu bu elbise müşriklerin diyordu. Bunu bir daha şey yapma bunu bir daha giyme. Öyle değil mi? onlara ait olan ne varsa hem geldiği anda, yani bu sadece davetin sonraki aşaması değil. Hem geldiği anda hem geldikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi yandaşlarıyla onların arasında bu noktaya ciddi birine getirmiştir. Gözle görülebilir bir fark getirmiştir. Daha sonra Allah subhanahu aleyhi ve sellem Peygamber <gülüyor> aleyhissalatü vesselam Elbiseni de temiz tutan Muhammed. Yani elbiseni temiz tuttan kasıt burada maddi temizlik de olabilir, manevi temizlik de olabilir. Yani sen onların yaptığı gibi kendini şirke bulaştırma. Sen onların yaptığı gibi şirkin içerisinde durma. Tabi burada da biz neyi anlıyoruz? Eğer biz bunu ki nasfın zahiri de şeyi gösteriyor. Bunun maddi temizlikleri de manevi temizlik olduğunu gösteriyor. Yani sen tevhid elbiseni tevhid üzerine tut. Kendini tevhid üzerine tut. Şirk üzerine tutma. Daha Peygamber aleyhissalatü vesselam gelir gelmez hiçbir şey bilmeden öyle değil mi? Allah subhane ve teala öğretiyor Peygamber'e da hiçbir şey bilmeden peygamberle beraber, peygambere tevhidi öğretiyor, kendisini yüceltmesini, müşriklerden, şirkten kendini temizlemesini. Ve ne diyor? Ve ruh safhûr ve kötülüklerden, pisliklerden de ne yap? kötülüklerden, pisliklerden de uzaktır. Ve bu ayetlerle beraber Allah Subhanahu wa peygambere ne diyor? Ve li rabbike tasbir. Ve diyor bununla beraber de Rabbin için ne yap? Rabbin için sabret. Burada yine biz neyi anlıyoruz? Bu davetin fıtratı, bu davetin tabiatı eğer gerçekten davetçi peygamberin getirdiği davayı getirirse sabretmesi gerekecek şeyler başına gelecektir mutlaka. Hazreti Lokman hakim olan yani hikmetle hareket eden, Allah'ın kendisini Kur'an-ı Kerim'de övdüğü Lokman oğluna ne diyordu? Ya buney iqimis salat. Öyle mi? Wa'mur ve ya buney iqimis salata bil ma'ruf ve enha ani'l ve ala ma Ey oğlum namazını kıl. İyiliği emret, kötülükten ne yet? hemen adına diyor sana isabet eden musibetlere de ne yap, sana isabet eden musibetlere de sabret. Demek ki toplumlara davetle gelen, toplumlara hakkı anlatan, emri bil maruf yapan insanların mutlaka başlarına sabredecekleri bir şeyler ne olacaktır? Gelecektir. Zaten eğer biz kulsak, biz Allah subhanahu wa bu nefsi satmışsak da, ve lenabluvennekum, muhakkak gibi sizi beraber uğratacağız bir ve ve ve ve ve Yani mutlaka hiç kendi kendinizi kandırmayın. Biz sizi ne yapacağız? Biz sizi mallardan, canlardan, nefislerden, meyvelerden kısaltmakla, azaltmakla, biz sizi mutlaka ne yapacağız, biz sizi imtihan edeceğiz. İşte bu ayetlerle Allah Subhanahu ve Teala'nın Peygamber aracılığıyla İslam'ı şöyle uyandırmasıyla ve ona bu dinin kıyam dini olduğunu göstermesiyle, müşriklerden berâati emretmesiyle, Rabbini yüceltmesini emretmesiyle ne oluyordu? Peygamber için artık gizli davet dönemi başlıyordu. Şey i̇şte inşallah Allah kısmına derse bu gizli davet döneminin içerisinde olan olayları ve özelliklerini de bir sonraki derste ne yaparız? Fazla uzatmayalım. Bir sonraki derste anlatırız. Ta ki bu dönem nereye kadar sürecektir? Fas ta'bi masu'unlar ve a'rid anil Veya ve enzir aşiyaratakel akrabin. Ey Muhammed'den yakın olan akrabalarını uyar. Veyahut Allah subhanahu wa ta'la diyor ki ey Muhammed müşriklerden yüz çevir ve emrolunduğun şeyi çatlatırcasına insanlara ne yap? <gülüyor> insanlara robbünün şeyi ulaştır diyordu ve gizli davet aşaması bitiyordu. İnşallah bu kısmı da yani gizli davetin özellikleri kısmını da gelecek hafta ne yaparız gelecek hafta Allah'ın izniyle anlatırız. Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.